Merhaba. Greenpeace dünyanın 20 ülkesinde ve yaklaşık 50 kentinde gerçekleştirdiği eylemlerle Gezi Parkı'ndaki barışçıl protestolara destek oldu. İsviçre'den Filipinlere binin üzerinde kişinin katılımıyla gerçekleşen eylemlerde Greenpeace gönülleri "Barışçıl protesto hakkını savunuyorum, ben de gizdeyim." mesajı verdi. Gezi Parkı'ndaki barışçıl protestolara desteğini belirten ve şiddeti kınayan Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü Kuminaydo, "Gezi Parkı'nda başlayan hareket artık barışçıl gösteri yapma hakkı uğruna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 Alabama Başsavcısı Luther Garip, 2010'da Meksika Körfezi'nde yaşanan Deepwater Horizon petrol platformu patlaması sonrasında yaşanan zarardan dolayı BP'nin ödediği 50 milyon dolarlık bedelin yetersiz olduğunu ve bunun sadece buzdağının ucunu ifade ettiğini söyledi. Başsavcı Alabama'nın payını Aldığına inanmadığını ve 3 milyar dolarlık adil bir pay beklendiğini dile getirdi. Alabama'da açılan davalardaki 72 bin iddianın pek çoğunun kıyı işletmeleri ve kıyı kentlerinde yaşayanlar tarafından dile getirildiği belirtiliyor. 4 milyon varili aşkın petrol 3 ayda Meksika körfezine dökülerek binlerce insanın geçimini etkileyen ve denizde deniz ekosisteminde büyük zararlara neden olmuştu. Alabama'nın yanı sıra Florida, Louisiana'da da çok sayıda dava açıldı. BP için Alabama'daki anlaşmazlık kaynağı ekonomik ve mülki tazminatlar. Deepwater Horizon'dan dolayı şu ana kadar BP'nin 3 milyar 470 milyon dolarlık ekonomik kayıp hesapladığı belirtiliyor. Brezilya, Amazon yağmur ormanları ile ilgili olarak ormancılık politikasında yeni kuralları uygulamak için mücadele ediyor. Orman alanlarının korunması amacıyla toprak sahipleri ve çiftçiler için yeni bir ormancılık kodu uygulamasına geçildi. Brezilya Cumhurbaşkanı Dilma Rousseff, ülkede 5 milyondan fazla çiftlik ve çiftlikte korumalı arazilerin mevcut ekili arazilerden ayırmak için gerekli kayıtların tutulması konusunda önemli bir adım attıklarını söylüyor. Rousseff'in verileri çevre politikası değişiklikleri, yeni orman kodu ve sürekli gelişim projelerinin Amazonlarda ormansızlaşmanın azaldığını gösterdiğini Fakat hükümet yeni kodla birlikte daha önce ormancılıkla ilgili hukuki belirsizlikleri de ortadan kaldırmaya çalıştığını söyledi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, MTA'nın Afyon-Dinar çevresinde sondaj çalışmalarını tamamladığını ve Dinar'da lignit rezervinin 950 milyon ton olduğunu tespit edildiğini belirterek, bölgede yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırımla 3500 megawatt gücünde termik santral kurmayı hedefliyoruz. Bu santral inşası ve maden sahasında 6-7 bin kişilik istihdam demektir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin 2023 yılında elektrik üretiminin 3'te 1'ini kömürden karşılama hedefi olduğunu söyleyen Yıldız. Bunun için yerli kömür santrali kurulu gücünü 10 yıl sonra 30 bin megawata çıkarmak istiyoruz. Afşin, Elbistan, Konya, Karapınar, Afyon, Dinar, Eskişehir, Alpu ve Türkiye Kömür İşletmeleri TKI elindeki kömür sahalarında yerli kömüre dayalı termik santraller yapılacak dedi. Yıldız, Bingör Karlova'da da özel sektöre devredilen sahada 240 megavatlık yerli kömüre dayalı termik santral kurulacağını kaydetti. Enerji Bakanı bu şekilde yılda en az 12 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçme hedefleri olduğunu söyledi. Bakan Yıldız, temiz kömür teknolojilerinden söz ettiği konuşmasında yakın gelecekte havası, suyu ve geleceği kirlenecek yerleri de böylece açıklamış oldu. Greenpeace'in Kömür'ün Gerçek Maliyeti isimli raporu bu kararların ne şekilde ülkenin ve gezegenin zararına olacağını ortaya koyuyor. İstanbul'da yapılacak olan yeni havalimanı 2,5 milyon ağacın sökülmesine sebep olacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Ulaştırma Bakanı Bilgi Edilme Birimine İstanbul'da yapılacak 3. Havaalanı ile ilgili sorular yöneltti. Bakanlık Müsteşarı Habib Soluk tarafından verilen yanıtta havaalanı nedeniyle 1,8 milyon ağacın taşınacağı 657 bin ağacında kesileceği belirtildi. Soluk verdiği yanıtta hava limanının yerinin meteorolojik, topografik ve seyir sefer koşulları bakımından uygun bulunması dolayısıyla seçildiğini söyledi. Soluk'un yanıtı şu şekilde: Projenin 61.720 bin metrekaresi ormanlık alan arazisidir. Buradaki ağaçlardan 657.950 adedi ömrünü tamamlamış ve orman emvaline kazandırılması zaruri ağaç miktarıdır. 1 milyon 855 adet ağaç ise taşınabilecek durumdadır. Taşıma ve benzeri işlemler kamulaştırma kapsamında mevzuata uygun olarak yapılacaktır. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nce izin verilmesi durumunda maliyeti proje sahibince karşılanmak üzere, başta Arnavutköy ve Eyüp Belediyeleri olmak üzere yakın belediyelerle gerekli görüşmeler yapılacak, diyor. Havaalanının karbon salımlarını arttıracağı hususu ise gündem maddesi bile değil anlaşılan Ancak bu geleceğimizi karartacak en büyük etken öte yandan. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.